60 numaralı konu, Hazreti Ömer'in bir mektupla Saad bin Ebi Vakkas'a halkı üç gün İslama davet etmesini söylemesi. Evet, Hazreti Ömer, Saad bin Ebi Vakkas'a şunları yazdı: Ben daha önce sana savaşmadan önce insanları üç gün İslama davet etmen için bir mektup yazmıştım. Kim savaştan önce davetine icabet ederse o artık Müslümanlardan birisidir, Müslümanlar için geçerli olan her şey onun için de aynen geçerlidir, alınan ganimetlerden onun da bir payı vardır, kim de bu çağrına savaştan veya hezimete uğradıktan sonra icabet edecek olursa onun malı Müslümanlar için bir ganimettir, çünkü Müslümanlar bu malları onun İslam'ı kabulünden önce ele geçirmişlerdir, İşte bunlar benim sana olan emirlerimdir.